İslam toplumunda Rabbin hükümlerine rağmen erkeğin kadına, kadının erkeğe kural koyması mümkün değildir. Kuralları ancak kadın ve erkeği yaratan ve onların ihtiyaçlarını en iyi bilen Allah koyar. Nisa suresinin birinci ayetinde Rabbimiz insanları ne güzel ikaz ediyor. Ey insanlar!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 yine O'nun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbimizden korkun. Ayetten açıkça anlaşıldığı gibi, Allah'ın indinde en hayırlı olan ne erkek olduğu için erkekler ne de kadın olduğu için kadınlardır. En kıymetli olan takvaca ileride olandır. Takvaca ileride olanın cinsiyeti ona ne avantaj ne de dezavantajdır. İnsanın ne dünyaya gelişi ne de cinsiyetini belirlemesi kendi elindedir. Allah insanın çalışarak elde edemeyeceği şeylerden hesaba çekmez. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şüphe yok ki kadın erkeğin dengi, benzeri ve eşidir.